Açtın mı? Tamam canım, cevap Şu an Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Bu kardeşimiz bizim soruyor yani kısacası namaz kılmayanın hükmü İslam'da nedir? Tabi bu çok büyük bir e, meseledir. Bir ders bu soruyla zannedersem kardeşin istediğine biz burada cevaptan veremeyiz. Çünkü bunun hakkında Selef halimleri bile e, kitaplar telif etmişler, ciller telif etmişler. Ama inşallah elimizden geldikçe bu soruyu burada özetçe anlatacağız. Namaz kılmayanın hükmü nedir? Tabi namaz dinin direğidir hadiste geçtik icip. Namaz dinin samboludur. Müminin şairidir, Müminin samboludur. Müminin alametidir. Bunlar hepsi hadiste geçen lafızlardır. Anlatabildim mi? Hadiste geçiyor. Mümin namazsız olmaz. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yöneldi. O bizdendir. Vesaire hadisler var. Bir de namaz dini temsil eden bir meseledir. Yani zekat gibi değil. Oruç gibi değil. Namaz dini temsil eden bir meseledir. Dinin sembolüdür. Yani dini namaz, dini özetlemiş. İslam'ın şartlarındandır. Şart nedir? Olmasa olmazdır. Namaz olmasa İslam olmaz. Ama namazın özel bir yeri var. Namaza daha sert başmışlar alimler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz hakkında özel özel hadisler söylemiş. Özel sözler söyle. Bizden müşriklerin, kafirlerin arasında, kafirin arasında namaz var. Müslümle kafirin arasında namaz var. Bular neye delalettir? Delalet ki namazın özel bir yeri var. Ama zekat tamını bunu diyemeyiz. Çünkü zekat Allah'la kulun arasındadır. Oruç Allah'la kulun arasındadır. Anlatabildim mi? Bir tane oruç tutmaz. Diğer ben tutmuyorum. İnşallah tutarım. Bunu bu ayrı mesele ama namaz dinin samboludur. Bir tane dedi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben Müslüman oldum. Ondan sonra 5 dakika, 10 dakika, 1 saat sonra azan okundu. Hadi namaz kıl. Dese kılmıyorum. O ne oldu? Yalancıdır diye baktı. Musulman olmamış. İddiasında yalandır. Namaz dinin sembolüdür. Namaz temsil eder. Onun için Resulullah bir tane, bir yere e, savaşa çıkarken önce sabah namazını durun. Saldırmadan önce sabahın azan veriyorlar. Musulman mı? Labırlar? Onun için namaz dinin direğidir. Namazın yeri ayrıdır. Hükmü ayrıdır. Ondan dolayı amel temsil eder. Amelin cinsini namaz temsil ediyor. Çünkü dedik biz emel imandandır. Emel imandandır. İman üç parçadır. İtikat. Kavul, emel. Emeli çıkartsan iman olmaz. Kavulu çıkartsan iman olmaz. İtikali çıkartsan zaten olmaz. Bu üçü bir yere gelse, bu iman olur. Allah'ın istediği mümin olur. Cennete ancak bu üçüyle girebilirsin. Bu üçü olmadan istisna hariç cennete giremezsin. Nasıl istisna hariç? Bir tane o da niyetten amel yapıyor. Bir tane gelir bir çafer musulman olur Resulullah'ın yanına. Ondan sonra camide Resulullah diyor hadi gidiyoruz savaşa. Bu da hiç namaz kılmamış. Namaz kılmamış ne yapar? Cihada gider ölür şehit olur. Bunlar istisna amelsiz cennet yoktur. Namaz da dinin sembolüdür, amelin temsil edendir. Amelin cinsindendir. Amelin cinsini temsil ediyor. Amel olmasa onun için sahabeler diyorlar ki, tabiînler naklediyorlar ki, sahabeler hiçbir şeyin, amelin tercih-i değil, namaz gibi. Namaz dinin sembolüdür. Şimdi hükmüne gelirken, el sünnet vel cemaat bu konuda, Arkadaşın dediği gibi ümmet dalalet üzerine icma etmez. Ama bazı meselelerde esneklik var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem noktayı cümlenin sonuna bırakmamış. Bazı meselelerde virgül bırakmış. Bazı meselelerde kapı aralanmış. Onlar da neyle bulunur? Ümmetin icma'ıyla bulunur. Ümmet bir yerde toplanırlar. Alimler bir, bir zamanda toplanırlar. O zamanda bir fetva verirler. Hiç kimse karşı çıkmaz. Bir icma'tir. Eğer bir tane karşı çıkmışsa icma bozulur. Çokunluk olur. O da nedir? İttifaktır diyorlar. İcma olmadığı yerde ittifak var. Çokunluk yani. el Sünnet bu konuda ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş namaz kılmayan tabi namaz kılmayan ben namazı kılmıyorum inanmıyorum çafırdır bil icma. ama bir tanesi namaz kılı, kılmıyorum diyor anlatabildim mi kılmıyorum ama e, namaza inanıyorum kılmam lazım diyorum bazen kılır cumadan cumaya, beyramdan beyrama bazen aklı çeser kılar günde bir vakit kılar yan kılmaz, iki günde bir namaz kılar bunun hükmü nedir? Asıl da ihtilaf burada olmuş. Yoksa namaz kılmayan, hiç kimse dememiş namaz kılmayan musulmandır. Bunun üzerine icma var. Namaz kılmayan kafirdir. Anlatabildim mi? Bak bunu karıştırmayalım. Bu çok önemlidir. Bu ileride önümüze çıkar. Namaz kılmayan kafirdir. İcma var bunun üzerine. Ama tembellikten diyelim yani nefse uymaktan, şehvete uymaktan namaz kılmayanlar bunun üzerine ihtilaf olmuş. Hocam, e, devam etmen için diyor ki namaz hususunda ashab ne üzerine ittifak etmiş. Eğer icma varsa ondan ashabtan sonra gelip de eli sünnetten mukarefe edenlerin durumu ne olmuş oluyor? İcmaya karşı biraz biraz, biraz biraz sabredelim. Ben datayı vereyim, ondan sonra bir daha soru sorusun. Sorunlar e, arasına girilmez. Tamam. Soruyu sordun, madem bizi ehil gördün, sordun, bekleyeceksin. Şimdi ümmet ne yapmış? Dedik bu konuda namaz kılmayanın konusunda icma olmuş. Ama neyin tembellikten, nefsi uymaktan, şehvetten ne olmuş? Namaz kılınmıyor. Bunda üzerine ulameler, selef alimleri, bizim ehl sünnet alimler ihtilaf etmişler. Birisi demiş kafirdir. Bir vakit namazı kılmasa şeytan dolayı bir vakit namaz kılmasa keyfi olarak kafir olur. Yani öğüne namazı geldi geçti zamanı kılmadı. Ne için kılmadın? Canım istemedi. Bu kafir olur. Bu da birçok alim bunu üstlenmiş ve söylüyor. Anlatabildim mi? Bir kısmı da demiş kafir olmaz. Anlatabildim mi? Ama uyarla, uya, uyarılır. Mahpusa koyulur. Ondan sonra nasihat edilir. Şimdi ortaya ne çıktı? 2 hüküm çıktı. Bir kısmıdır kafirdir. Yani namaz kılmıyorsun, sormarız ona inanıyorsun, inanmıyorsun. Çünkü bu dinin sembolüdür. Namaz kılmıyorsun, kafirsin halife İslam devletinde halife bunu alır kafasını keser öldürür onu ne olarak öldürür kafir olarak öldürür yakanmaz Müslümanların mazarında gömülmez namazı kılınmaz dua edilmez kefenlenmez atılır çöplüğe ha aziyet vermesin diye fukahalar demişler kuyu kazılır bir çukur kazılır atılır çukura kerameti yoktur bir kısmı demiş hayır bu ilan aslı namaz kılmayanın farkını ayırmamız lazım demiş. Biz ne yaparız bunu? Öldürürüz. Ama namazını kılarız. Çefenleriz. Dua ederiz onun için. Musulmanların mazarlığında gömeriz. İki yere ihlif etmişler. Yani, mürted olarak öldürmeyiz. Mürted olarak öldürmeyiz. Kafir olarak öldürmeyiz. Bunların da en iyi imişahı Abu Hanife Rahimahullah. İmam Abu Hanife en imişahıdır. Demiş öldürmeyin bunu. Mahpushanada koyun. Kalsın hayat boyuca mahpushanada çürüsün. Belki bir gün döner. Namaz kıların diğer, İkrar eder. O zaman çıkartırız. Topluma katarız onu. Sonuçta bize ne lazım burada? Ben bunu böyle görüyorum. Bu böyücü alimlerin işidir. Böyücü alimler Ümmette bütün görüşler kubul bulmuş. Her çeşendini şey delilleriyle savunmuş. Her çeşendine şey delilleriyle savunmuş. Her çeşki şey terefi terefe reddetmiş. Anlatabildim mi? Ama bizim için bir davatçı olarak, yani bir düz Müslüman olarak, yani aydın olarak bize ne lazım? Bize buradan çıkarttığımız fıkıh şudur. Ümmet icma etmiş, namaz kılmayan Musulman toplumda yaşama hakkı yoktur. İster çafir görüp öldürenler, ister yok, çafir olmayanlar öldürürüz ama Musulman diye öldürürüz. Ama de Abu Hanife, Allah rahmet eylesin, demiş bunu mahpusaneye koyarız. Sonuçta ümmet icma etmiş, namaz kılmayan toplumda yaşama yeri yoktur. Yani bir günde İslam devleti kurulsa Namaz kılmayanları hepsini içeri tıkmamız lazım. Tabi o lazım mı lazım değil. Onda ayrı bir mesele. Tartışırız onu. Şöyle tartışırız. Yani hemen e, geldi. Önce bir anlatacağız tabi. Hücreti kamat olunacak, anlatılacak, şey olacak, ısrar edenleri. Anlatabildim mi? Hükmü budur. Bu kısaca namaz kılmayanın hükmü. İslam'da budur. O arkadaşın sorusu nedir? Bu arkadaşın sorusu eğer namaz hususunda ashab üzerinde ittifak etmiş ise ondan sonra gelen selef alimleri sahabenin icmasına nasıl muhalefet ederdir? Hayır kimse sahabenin icmağına muhalefet edemez. Anlatabildim mi? Ne kadar baba alim olsa. Bu etmez. Baba alim zaten etmez bunu. Anlatabildim mi? Ama bazı meselelerde kapı aralıklı kalmış. O edenlerin de delilleri var. O delillerden çıkmışlar yola. Anlatabildim mi? Yani bu tarafın delilini zayıf yapıyorlar, yani tevhil ediyorlar. Sonuçta ben onun için diyorum bu işin içinden aydınlar çıkamaz. Alimler bu üsün üzerinde ihtilaf etmişler. Ama benim tercihim alıyorsan ben neyi tercih ediyorum? Ben alimlerimizin tercih ettiğini tercih ediyorum. Bizim alimlerimiz, ehl sünnet alimleri sahabeden buraya yana kadar birçoğu neyi tercih etmiş? Namaz kılmayan kafirdir. Bu racihtir. Ama biz davatçı olarak bunu tercih etmiyoruz şu anda. Bizim için bunu kafir olsa olmasa ne değiştirir? Tam tersine bir düz vatandaşa gel namaz kılmıyor. Ama kalbi Olabilirymiş alsın davetlen. Sen geldiğin namaz kılmıyorsun, kafirsin. Etki tepçi olur. Madem çafirim size göre, yutadı anasını, ben de hep böyle kalayım. Olmaz. Bizim için önemli olan o o adama anlatırız. Diğeriz namaz kılmayan, bak Müslüman toplumunda yaşama hakkı yoktur. Buna hiç kimse karşı çıkamaz. Bak alimler bu konuda icma etmiş. Onun için. Bir de şiddet kullanamayız. Yani arkadaşın sorusunda biraz şiddet hissediyorum. Koksu gelmiyorsa burnuma ama hissi alıyorum o kokuyu. Şiddet iyi değil. Ne bakımdan iyi değil? Alimler ki taraf da muteber alimdir. Sen İmam Şafii diyebilir misin? İmam Şafii selefini, sahabenin icma'ını şey yaptı. Ben kimim ki İmam Şafii'nin edeyim? Onun için bu muteber hileflerdendir. Hilefçi kısımdır. Biri muteberdir. Biri muhteber değil. Muhteber olan hilaf nedir? Çi, çi tarafın da delili var sen racih mercuh arasındasın. Muhteber olmayan hilaf nedir? Bir taraf seni Allah vallasına delice yürür, sen akıl mantık yürütüyorsun. Bu muhteber değil. Namaz kılmamak hükmünde de çi tarafta delili var ama racih var, mercuh var. Ben diyorum namaz kılmayan şafirdir diyenler racihtir bunun kavli. Ha sen dersin mercuhtur. Ondan dolayı bizim için bu önemli değil. Bu işidir. Bizim işimiz namaz kılmayan toplumda yaşama hakkı yoktur. Bunun üzerinde icma var. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. cumadan cumaya kılmayan nedir? Cumadan cumaya kılan soru. Cumadan cumaya kılan hükmü nedir? Bu da hiç fark etmiyor. Aynen hükme giriyor. Böyle bakan onu kifre sokar. Şafir gören. İmşak bakan bunu İslamiyet'e sokar. Hiç fark etmez. Çünkü namaz, namaz niye kılmıyorsun? Beş vakit namazı tembellikten. Ama imanın biraz var. Allah korkusu var. Cuma'dan Cuma'ya kılıyorum. Beyram'dan Bayram'a kılıyorum. Ama bu olmaz. Yen yani Allah'ın emrini getireceksin. Yerine yen yani odur. Olmaz. Sen cımbız gibi, stedgin gibi kılarsak. Ondan sonra ben Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Cennet diyersin. Olmaz. Anlatabildim mi? Yani öyle bakan cumadan cumaya, yani bazen bazen günde bir vakit kılanlar var. Ben insan tanırım sadece sabah namazı kılar. Millet uyumuş azanla beraber sabah namazını kılar evde. Çıkar daha kılmaz namaz. Böyle insanlar da var. Bizim toplumda var biliyorsun Oruc olur, açık şaçıktır. Yani namaz kılmaz oruc olur. Yani toplar hepsini gece kaza eder. Yani o, bu türlü meseleler Aynen hükmün altında, ana çizginin altındadır. Böyle bakan buna böyle bakar, böyle imşak bakar buna imşak bakar. Ama biz davatçı olarak, ki biz hepimiz davatçıyız dedik, hepimiz aydınız, alim değiliz. O ne yapmamız lazım? Bize olacak topluma bunu anlatacağız. Namaz kılmayanın yaşamaya toplumda, İslami toplumda hakkı yoktur. Bunun üzerine ümmet icma etmiş. Hocam ashab namazı terk edene ne isim vermişti? Ya bir rivayete göre ashab demişler işte namaz kınmayan çafirdir. Kapat bunu. Bu uzattı.